Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Geçen dersimizde gördüğümüz son ayetler yani 53, 54 ve 55. ayeti kerimelerde kafirlerin Azabın çabucak gelmesini istediklerinden bahsediliyordu. Böyle bir istek niçin olur? Yapılan tehdide iman edilmediği için. Cenab-ı Allah'ın buna cevabı ise gayet açıktır. Azap gelmeyecek demiyor. Ama azabın niteliğini zamanını Kimleri nasıl kapsayacağını tayin etmek de onların elinde değildir. Ve onun için diyor ki şayet belirlenmiş bir vade, bir süre olmamış olsaydı azap gelip onları yakalayacaktı. Demek ki Cenab-ı Allah haşa bir kul gibi değildir. Tahrik edilecek o da tahrikten etkilenerek yapmak istemediği veya o esnada başka türlü yapmayı arzu ettiği bir işi tahriklere kapılarak yapmaz haşa. Bu bir zaaftır. Karşıdakinin ise tahrikine, itirazlarına kapılmak, onlardan etkilenmek ve bu etkilenme neticesinde tepki göstermek bir zaaftır, bir kusurdur, bir eksikliktir. Sanki Cenab-ı Allah bununla bizlere sizden başkalarının, sizin karşınızda yer alanların sizleri avam tabiriyle söyleyecek olursak dolduruşa getirmelerine müsaade etmeyin. Diyor. Kararınızı kendiniz vereceksiniz. Plan ve programınızı kendiniz yapacaksınız. Zamanlamasını siz belirleyeceksiniz. O zaman ifade yerindeyse karar veren ve kararını karar verdiği şekilde uygulayan Özgür kimseler olabilirsiniz. Yoksa her zaman sizi etkileyecekler, yönlendirebilecekler, istemediğiniz şeyleri yapmak için önlerine çekmek isteyecekler olacaktır. Ümmet maalesef bu konuda çok kaybetti. Yakın zamanımızda ümmet sürekli olarak Hatta birçok hadisede maalesef küffarın tezgahına geldi. Birçok hadise saymak mümkün. Polemiye meydan vermemek için ben sadece bu kadarını söylemekle yetiniyorum. Onlar sizi alana istedikleri gibi çektikleri zaman siz kendi kararınızla hareket etmemiş olursunuz. Dolayısıyla kendi şartlarınız ne olursa olsun onların şartlarını adeta mücadelede kabullenmek zorunda kalıyorsunuz ve o şartların mahkumu oluyorsunuz. Halbuki o şartlara göre siz hazırlanmasınız. Şartları belirleyenler genelde kendilerine göre ve sizin zaaflarınıza göre belirledikleri için sizi kesin bir yenilgiye çekerek şartlarını belirt, yenilgiye çekmek üzere, yenilmek üzere daha doğrusu sizi sahaya kendi istedikleri şartlara tabi tutarak çekerler. Müslümanlar darmadağın olmanın başlarında İslami manada bir otorite, ki buna halife deriz biz, halifenin ve hilafetin bulunmayışının bu halifenin etrafında gerçekten Allah rızası için doğruyu görebilen, basiretli, idrak edebilen ve söyleyebilen, gösterebilen, yetkin istişare edeceği kimseler bulunmadığı için ümmet bu konuda şu veya bu yerlerde çeşitli yanlış kararlar verdi maalesef. Ve bu yanlış kararların bedeli de şu veya bu şekilde ağır ödendi. Dolayısıyla bir ayet-i de zaten zannederim Ahkaf suresinde Cenab-ı Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben şöyle diyor. Estaizu billah. Ve la yestekhiffenneke lezine La yuqinun Kesin kanaat sahibi, yakin sahibi olmayan, yani mümin olmayan kimseler sakın seni aceleciliğe getirmesin. Yakın sahibi olmayanlar sakın seni aceleciliğe sevk etmesin. Planınızı yapan siz, zamanlamasını yapan siz, uygulamasını yapan siz olduğunuz sürece siz başkalarının dediğim gibi avami ifadesiyle söyleyecek olursak tezgahına, oyununa gelmemiş olursunuz. Fakat nerede siz ipin ucunu elinizden kaçırırsanız ciddi manada zarara koşturuluyorsunuz demektir. Cenab-ı Allah da böyle bir şeye ümmetin gelmemesini istiyor. Ümmetin ifade kendisinin kendisiyle ilgili kararın sahibi ve yetkilisi kendisi olsun istiyor. Onun için Cenab-ı Allah bununla bize terbiye veriyor, öğretiyor. Onlar senden azabı acele getirmeni istiyorlar. Hayır, ciddi bir tarihtir bu ha. Madem söylüyorsun, bir tehdit ediyorsun, haydi yapacağını yap. Görünüşte bu onların bir meydan okumasıdır. Allah'a meydan okuyorlar. Çünkü Peygamber onları Allah emrettiği için azapla tehdit ediyor. Onlar da ne yapacaksan yap diyor. Cenab-ı Allah onlara karşınızda haşa kandıracağınız plan ve programından vazgeçirebileceğiniz yetersiz ve aciz birisi yoktur. Kendinden emin olmayanlar kolaylıkla başkalarının tahrikine kapılarak plan ve programlarında değişiklik yaparlar. Veya yapmak istemedikleri bir işi yaparlar veya zamanından önce yaparlar. Bu bir zaftır zamanı, şartları sen belirlediğin sürece ve bunlara riayet edebildiğin sürece Allah'ın izniyle inisiyatif sendedir. Galip gelme ihtimalinin yüksekliği senden tarafadır. Ona dikkat etmek lazım. Cenab-ı Allah'ın ayetlerini mutlaka bizimle alakalı bir tarafı olduğunu düşünerek Hesaba katarak idrak etmeye çalışmak zorundadır. Zorundadır. allah Teala ben bir süre tayin ettim. O süre gelmeden bu işi yapmam diyorsa, bununla bize bir şeyler öğretmek istiyor. Bu taraftan bakmamız lazım. Çünkü fıkıh usulcülerinin, fukahanın da belirttiği gibi sözün bir lafzi delaleti var bir fehva delaleti var. Bir de işaret yoluyla delaleti var. Bir sözü doğru anlayabilmek için bütün bu delalet yanlarıyla bir de nispeten ihtilaflı ve ayrıntılı bir delalet daha var. Muhalefet mefhumu. Muhalif mefhum delaleti var. Bir sözü yani şari'in şeriat koyucu. Bu söz basit bir söz değildir. Bunu bütün delalet çeşitleriyle idrak edebildiğimiz zaman Allah'ın kelamını hakkıyla idrak etmiş oluruz. Burada biz bizim plan ve programlarımıza küffara karşı bilhassa sahiplenmemiz ve onları özellikle kendi irademizle kendi kararımızla uygulamamız gerektiği sonucunu buradan çıkarmamız delalet yönlerinin en incesi olan işaret delaletidir. Allah'ın kelamında buna işaret var. Bunu da fıkh etmek ve anlamak lazım. O zaman Kitabı ı kerimi olabildiği kadar bir beşer için, bir mümin için mümkün olan en iyi derecede anlama imkanını yakalayabiliyoruz. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ ve وَهُمْ Yemin olsun azap onlara fark etmedikleri bir zamanda gelecektir. Düşmana kesin yenilgiyi tattırmak istiyorsanız ummadığı bir zamanda baskınınızı yapacaksınız. O zaman darmadağını olur. Size karşı tedbir bile alamaz. Bu manada Müslüman ümmetin kuvvet taraflarını ve zaaf taraflarını kendisi bilmesi, düşmanının da aynı şekilde kuvvet taraflarını ve zaaf taraflarını bilmesi ama kendisinin kuvvet ve zaafı ile ilgili kesinlikle bilgi sahibi edinilmesine elinden geldiği kadar fırsat vermemesi gerekiyor. Çünkü Düşmanın senin hakkındaki bilgisi her zaman için senin bir açığın demektir. Açığının kolay fark edilmesi ve yakalanması demektir. Senin ne zaman saldıracağını bilirse, hangi imkanlarla saldıracağını bilirse, nereden saldıracağını bilirse ona göre tedbirlerini alır. Hatta belki senden erken davranır üzerine o gelir. Onun için peygamber aleyhissalatü vesselam ne zaman bir gazaya gitmek istediyse, hep başka bir yer göstermiştir. Başka bir hedef göstermiştir. Tebuk gazvesi hariç, çünkü mesafe uzaktı, meşakkatliydi, mevsim yazdı, müminlerin ona göre hazırlanmaları zarureti vardı. Onun dışında, Kesinlikle haber vermemiştir. Mekke fethini biliyorsunuz. Hatib bin Ebi Belta'a hadiseyi öğrenince biliyorsunuz bir mektup yazıp bir kadıncağıza veriyor. Medine'ye gelmiş olan bir kadıncağıza git bunu Kureyşlilere ver diyor. Vahyi ilahi Efendimiz'i bundan haberdar ediyor. Hazreti Ali'yi ve bir diğer sahabeyi Ravdat-ı denilen yerde bu kadını bulacaksınız mektubu alın diyor. Alıyorlar. Hadis uzunca yani devlet siyaseti savaş siyaseti her konuda Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetini her bakımdan tetkik etmemiz gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Mektup gelince Peygamber Efendimiz Hatib bin Ebîbel Tâbi radıyallahu anh'ı çağırıyor. Bu ne? Bu ne ey Hatib diyor. Hazreti Ömer Hazır kuvvet radıyallahu anh. Tahammül yok. İslam'a ve Müslümanlara karşı en ufak bir yanlışın yapılmasına. Ya Resulullah izin ver bu münafığın kellesini alayım. Deyne deme ya Ömer. Diyor. O Bedir ashabındandır. Cenab-ı Allah'ın Bedir'e katılanlara görünüp istediğinizi yapın. Size bütün günahlarınızı bağışladım demediğini nereden biliyorsun? Hz. Ömer ağlayarak gözlerini gözlerinden yaş akıtarak elini kılıcından çekiyor. Hatip meselenin özünü anlatıyor, sebebini anlatıyor. Diyor ki: "Ya Resulallah, ben aslen Kureşli değilim. Kureyş'e sonradan katıldım. Araplar arasında öyle ile birisinin bir kalbin himayesine girmesi vardı. Buna ahid denirdi. İşte e, ilsak denilirdi vesaire. Onlara sonradan eklentiydim ben diyor. Dolayısıyla senin ashabından her birisinin Mekke'de muhacirlerden her birisinin Mekke'deki yakınlarını, malını, mülkünü, çoluğunu, çoluğunu koruyacak yakınları var. Benim hiç kimsem yok. allah Teala'nın kaderiyle karşı benim bu tedbirimin veya uyarımın Hiçbir fayda vermeyeceğini bilerek istedim ki onlara görünüşte bir iyilik yapayım. Mekke fethi dolayısıyla benim çoluma, çocuğuma zarar verilmesin diyor. Bunun için yaptım bunu diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam doğru söylemişti, doğru söylüyor diyor. Ve onu affediyor. Niçin? Çünkü Bedir ashabındandır. Fakat konumuzla alakalı kısmı ne? Resulullah'ın gösterdiği bu titizliği ilahi vahiy de tasdik ediyor. Cenabı Allah vahiy ile böyle bir mektubun gizli gönderilen bir mektubun gizli bir şekilde gönderildiğini ve onu götürenin nerede yakalanacağını Ali Sattu Sallam Efendimize bildiriyor. Bu nedir? Cenab-ı Allah'ın aynı zamanda evet hep böyle yapın demektir. Düşmana karşı, küffara karşı, askeri manada veya onları geriletecek veya sizi yüceltecek, ilerletecek hususlarla alakalı olarak ne yapacaksanız siz bileceksiniz. Veya bilmesi gerekenler sadece bilecek. Onun için Sultan Fatih'e atfedilen bir söz vardır. Tam bunu özetliyor. Ne yapmak istediğimi, sırrımı şu sakalım bilse onu dahi keserim. Diyor. Ümmet ilim meş'uuruyla bunu bu asırda büyük ölçüde unuttuğu için en azından sebeplerden bir önemli bir sebep olarak gerçekten çok zararlar gördü. Kendimize ait plan ve programımız yok. Onların plan ve programlarının gereği, tuzaklarının gereği ne yapıyoruz? Şu veya bu şekilde onlara yem olacak şekilde sahaya çekilmeye eyvallah diyoruz. Bu Tamamıyla en hafifinden stratejisiz olmaktır, strateji bilmemektir. Askeriye okumaya gerek yok, Kur'an bize her şeyi öğretiyor. Yeter ki o gözle okumasını bilelim. Askerlik ilminin, stratejilerini, şunu bunu vs. taktiklerini bilmeye gerek yok. Kur'an'ı adam akıllı okuyalım. Vakamızın cevaplarını evvela Kur'an'da arayalım. Hislerimizle, duygularımızla bir şablon oluşturup, bir paradigma oluşturup ondan sonra ona Kur'an'dan ayetler bulursak, hadisler bulursak kendimizi Kur'an yaparız farkında olmayız. Oysa Müminin Kur'an'a teslimiyeti bu değildir. Sünnet-i teslimiyeti bu değildir. Sünnet-i ve Kur'an'a teslimiyet, konu ile alakalı bütün ön kabullerini, bildiklerini hatta sıfırlayacaksın, Kur'an neyi diyor, ne söylüyor, ne gösteriyor? Kendini ona göre ayarlayacaksın, programlayacaksın, şekillendireceksin, keyfiyetlendireceksin. Teslimiyet budur. Biz Kur'an'ı teslim alıyoruz. Sünnet-i Seniye'yi teslim alıyoruz. Onlara teslim olmuyoruz böyle yaparak. Aralarındaki farkı iyi idrak etmemiz lazım. Cenab-ı Allah da tevfikini Kur'an'ı teslim alanlara sünneti teslim alanlara değil Kur'an ve sünnete teslim edenlere verir Ecir ile alakalı kesin bir şey söylenmek istemiyorum ama çünkü iyi niyetten dolayı ecir alan olabilir olayı bu kadar bildi başkalarına inandı o ayrı bir konu fakat inanın ecir dahi büyük bir oranda, ancak Kur'an ve sünnete teslim olanlara aittir. Buna dikkat etmek lazım. Demek ki azap onlara, onlar fark etmeden gelecekse, bunun bize ifade ise vakadaki mesajı, küffarla mücadele ettiğiniz zaman, Onlara karşı herhangi bir uygulamada bulunacağınız zaman ve bu uygulama onların size zararlarını önlemek ve size faydalı olmak amacındaysa onu gizli ve saklı tutacaksınız. Fark ettirmeyeceksiniz. İki kişinin bildiği bir şey sır olmaktan çıkar demişler. Ona dikkat edeceksiniz diyor Cenab-ı Allah. Ondan sonraki diğer gördüğümüz, son gördüğümüz iki ayet kafirlerin ahirette de cezaya uğratılmalarının kaçınılmaz olduğunu anlatıyor. Bugünkü dersimizin ilk, ay ilk ayetini teşkil eden 56. ayet-i kerimeye gelince. Sure. Fevkalade bir bütünlük arz ediyor. Bu ayet-i ile adeta surenin başına fakat bir başka bakış açısıyla veya başka hususu gündem ederek bizleri tekrar bağlıyor. Surenin başına dönün ey müminler diyor. Unutmayın daha doğrusu. Diyor ki 56. ayet-i kerime ya ibâdiyellezîne âmenû Ey iman eden kullarım! Bundan kıvanç duymalıyız. Kendimizi bu hitaba muhatap görüp Rabbimiz bize kullarım diye bizi kendisine nisbet ederek sesleniyor diyerek bundan kıvanç duymalıyız. Bununla iftihar etmeliyiz. Rabbimiz bize böyle sesleniyor. Bu ne büyük bir lütuf. Ne büyük bir ikram. Ey iman eden kullarım. Bizi kendisine nispet ediyor. Bizi başkasına kul görmek istemiyor. Görmüyor. Siz benim kulumsunuz. Bana yakışırsınız. O halde bana kullara yakışır şekilde hareket ediniz. İnne arzi vasiah. Benim arzım geniştir. Fa iyaya Madem benim kullarımsınız, yalnız bana ibadet ediniz diyor. Müminlere Mekke'deki müminlere bu ayeti i kerime ile hicretin ufukları gösteriliyor. Benim arzım geniştir. Hani merhum Arif Asya'nın dediği gibi Mekke'de bunalırsan Medine'ye göç ederdin diyor. Öyle. Ashab-ı kiram gerçekten bunalmıştır. Mekke'de. Basit değil. Zayıfı da güçlüsü de erkeği de kadını da efendisi de kölesi de her türlü zorluk ve sıkıntıyla maruz bırakılıyor. Kişiyi kişiliğinin farkına vardıran şey, onun özgürlüğünü fark etmesidir. Özgürlüğünüz ise, inandığınız gibi hareket etmekte, zorlandığınız zaman zedelenir. Bu zorlama kadar ne kadarsa o kadar kişiliğinizin farkına varmanız veya kişilikten kaybetmeniz, kişiliğinizi telef etmeniz veya kişiliğin telef olmayla karşı karşıya kalması mevzu mahzulur. Cenab-ı Allah ise müminin mümin kişiliğinin zarar görmesini elef olmasını işte istemiyor. Müminin kişiliğine sahip çıkmasını da istiyor. Çünkü kişiliğinize sahip çıkmazsanız zelil olursunuz. Nefisten ve bellikten, enaniyetten bahsetmiyoruz. Mümin olarak sergilemeniz gereken kişilikten bahsediyoruz. İşte Ashab-ı Kiram'ın kişiliklerinin gereğini yerine getirmelerine imkan yoktu veya çok zordu. Bunun için Cenab-ı Allah onlara Habeşistan'a hicret etmekten başka bir de Medine'ye hicret etmek için yol göstermişti. Zamanı gelince de izin verdi ama Cenab-ı Allah bunu hazırlıyor. Cenab-ı Allah'ın hükümlerindeki, teşrihlerindeki tedricilik, tedricilik, bütün şer'i meselelerde, fıkhi meselelerde veya şer'i hükümlerde kendisini ne yapıyor? Hissettiriyor. Görüyorsunuz bunu. İçki, önceleri işte Nahl suresinde, Allah'ın nimetleri arasında, sayılıyor. Şu şu şu yemişlerden, meyvelerden, mahsullerden sarhoşluk verecek içki de edinirsiniz deniyor. Dikkat çekiliyor. Ondan sonra sana içki ve kumardan soruyorlar ayetinde günah var, şey var. Arkasından namaza sarhoşken yaklaşmayın. Arkasından o şeytanın pis işidir artık. Putperestlik gibi bir şeydir. Çulukla beraber zikrediyor onu. Artık onu bırakın diyor. Burada da hicret emri kesin olarak gelmeden önce toplum, ümmet yani Müslümanlar, o bir avuç Müslümanlar adım adım şer'i hükümleri rahatlıkla kabul edecek bir hale getirilerek yiyor. Baskı neticesinde onlara bir şey öğretiliyor. Göreceğin fiziki baskı ve zulümler seni mecbur kalma halin dışında akidenin gereklerini, inancının gereklerini, imanının gereklerini hayata tatbik etmene engel olmamalı diyor. Evet akiden dolayısıyla sıkıntı çekmen tabi iyidir. Surenin başında söyledi. Değil mi? Bu ilahi bir kanundur. İlahi kanun olmakla birlikte sonuna kadar sen sana uygulayan baskıyı kabullenecek, ona boyun eğeceksin manasına değilmiş o. Aksine bu kanunla karşılaştığın vakit bu kanunun gereği de olsa sen o kanunun hangi boyutlarda nereye kadar sana tatbik edileceğini veya senin üzerinde gerçekleşeceğini bilemezsin. Cenab-ı Allah bir taraftan seni böyle bir sıkıntıya maruz bırakacak esbabı halk ediyor. Diğer taraftan dini için, senin için yeni ufuklar açacak hicrete hazırlatıyor. Cenab-ı Allah'ın kaderi muhteşem sırlarla, inceliklerle doludur. İnsan çoğunlukla bunları ancak o hadise olup bittikten sonra idrak edebiliyor. Bu gibi buyruklar da bize kadere teslim olmak için kaderi test etmenize gerek yok diyor. Böyle bir iman ile ilahi kadere bakın ve sorumluluklarınızı yerine getirin diyor. Onun için Cenab-ı Allah Ey müminler siz şu anda Mekke'de pek ağır sıkıntılara maruz kalıyorsunuz, onlarla karşı karşıya bulunuyorsunuz. Ama bir hakikat var, benim arzım geniştir. Siz nerede olursanız olun bana ibadeti esas alacaksınız ölçünüz, kararlarınızı vermeniz ona göre olsun. Burada ibadetimin şu kadarını, yapmak zorunda olduğum ibadetlerin bu kadarını yapabiliyorum. Ondan sonrasını yapamıyorum. Ama burada daha fazlasını yapabiliyorum. Mümin bir manada nedir? Buna eğer tabir caizse Dini matematik diyebiliriz. Matematiksel hesap yapan insandır. Dinim noktayı nazarından ben hangisinde daha karlıyım? Her zaman için mutlak zarar, mutlak kar. her şey eksi, her şey artı değildir. Öyle bir problemle karşı karşıya kalırsınız ki eksilerle artıları birbirleriyle karşılaştırıp denklemi ona göre çözmek zorundasınız. İşte bu ifade yerindeyse şimdi hatırıma geldi. Dini matematiktir. Dinin matematiği bunu gerektiriyor. Bunu uygulayacaksınız İşte cenab Allah burada da onu söylüyor. Burada sıkıntıdasınız. Dininizi istediğiniz gibi yaşayamıyorsunuz. Yaşamak istediğiniz zaman zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Fakat çoluğunuzla çocuğunuzla berabersiniz. Değil mi? Bakın, olumlu tarafı da var. Çoluk çocuğuyla beraberdir. Hatta Resulullah'la berabersiniz. Aleyhisselatü selam. Fakat, dininizi yaşamak için bin bir türlü müşkülatla karşılaşıyorsunuz. Diğer tarafta gideceğiniz yerde, çoluğunuz çocuğunuz olmayacak. Malınız mülkünüz kalacak. Sıfırdan belki başlayacaksınız her şeye. Fakat, Fakat, dininizi daha rahat yaşayacaksınız daha özgür yaşayacaksınız burada Mekke'deki değerler olumsuz değerler yüksek 10 diyelim olumlu değerler 1 artı 2 gibi 3 oluyor Medine'de tam aksine olumlu değerler 100 200, 500, dini aşamak var çünkü. Şimdi. Olumsuz değerler 1, 2, 3. Ha, matematik belli, hesap belli, denklem belli. Hangi tarafın daha ağır bastığı belli. Sonuç ortaya çıkıyor. Mümin, iman nazarıyla her hadise de belki, hayatı boyunca benzeri tercihlerle çok kalır, çok kalır. İmam Hatip'i bitirmişim. Lise fark dersleri verip öyle üniversiteye girebiliyoruz. Fark derslerini de vermişiz. Beş ders farklı dersten gireceğiz. Dördünden girdik. Allah çok güzel. Beşincisi fizik. Pek öyle anladığım bir şey değildi. Arkadaşlarımız fizik hocasını lisenin ayarlamışlardı. Hemşeri gelin lan kopyalarınızı hazırlayın gelin demişti. Öyle olmazdı böyleydi. Gel lan kopyalarınızı hazırlayın gelin. Ben sizin başınızda duracağım. Ben başınızdayken kimse gelmeyecek. Kopyalarımızı çekin. Ertesi gün fiziğe gideceğiz, diplomamızı alacağız. Hapdosu puanlarımız istediğimiz yere elverişli geliyor. Gelecek diye ümit ediyoruz. O gece beni bir düşünce sardı. yarın fiziğe gideyim mi, gitmeyeyim mi? Gitsem, liseyi kazansam, liseyi bitirsem, puanlarım da fena beklemiyorum. En azından istediğim yerlere gidiyorum. İstediğim yerler genelde o zaman için işte edebiyat türlerinden birisi veya hukuk. İstediğim puan da muhtemelen gelir. Fakat... Ya üniversiteye gidersen? Cenab-ı Allah sevdirmiş. Dini ilimlerden bu üniversiteyle uğraştığım için uzak kalırsam değer mi? Ölçtim, biçtim, gitmeyeceğim arkadaş imtihana. diplomada almamalıyım ki bir şekilde nasıl olsa diplomam var, hadi ikisi beraber falan dini tahsilim aleyhinde olsun istemiyorum. Ve gitmedim. İmtihana. İki 3 arkadaş gitmişler, gerçekten e, hoca sözünde durmuş, beni fellik fellik arıyorlar, niye gelmedin diye bana çıkışacaklar, gerçekten de çıkıştılar, niye gelmedin bak hepimiz geçeceğiz falan, onlara söylemedim, Hatır, hatırında öyle kaldım, dedim ya uyudum kaldım, imtihana yetişemedim gibi bir şey, ya işte kaybettim falan, şimdi ne olacak? Dedik ya kısmet varsa bütün bütünlemelere kalırız nasıl olsa bütün lemelere bir daha bitiririz ve gitmeziz bir daha. Şimdi bu bir matematikti. Benim için ciddi bir bıçak sırtıydı. Bir imtihandı da. Bir imtihandı da. Şu anda bakıyorum dönüp bakıyorum. Öyle bir tercih yaptığımdan da hiç pişman değilim elhamdülillah için gerçekten yani İslam'ın Kur'an'ın yönlendirdiği tarzda siz olayı görebilir ve hesabınızı bu ayet-i kerimenin bize işaret ettiği denklem taraflarını ona göre dikkate alırsanız, evet Allah tercihlerinizde bu gibi yol ayrılımlarında Cenab-Allah'ın izniyle yanlış da yapmazsınız, yanlış tercihte bulunmazsınız. Bunlar önemli şeylerdir. İşte burada Cenab-ı Allah bizlere ashab-ı kiramın şahsında ne yapıyor? Bir teş tercih dersi veriyor. Neyi ne zaman nasıl neye göre tercih edeceğimizi gösteriyor. Daima daha çok kulluk tarafını tercih etmemiz halinde karlı çıkacağımızı gösteriyor. Kulluk Allah'a daha çok kulluk neredeyse, neresiyle mümkün olabiliyorsa, onu tercih ettiğimiz takdirde, Cenab-ı Allah da bize Allah'ın izniyle, tercihimize, niyetimize uygun karşılık vereceğinden emin olmamız lazım. Hicret ile alakalı tabii uzun, uzun anlatılacak şeyler var. Fakat özellikle, Dar İslam'dan bu şekilde dini daha rahat yaşamak için iki yere hicret etmek mümkündür. Birisi bu ayet-i kerimenin işaret ettiği daha çok daha rahat kulluk edecek. O zaman Medine dar İslam mıydı? Değildi. Habeşistan da dar İslam mıydı? Değildi. Ama Mekke'ye göre Müslümanlar Allah'a daha çok kulluk edebileceklerdi. Onun için Cenab-ı Allah onlara hicret yolunu gösterdi. Demek ki bir ölçü bu. İkinci ölçü. Müslümanların hiçbir işi gelişi güzel değildir. Müslümanlar en sıradan haşa sıradan bir amelimiz yok bizim. En günlü birlik diyelim amellerini bile ifade elindeyse şeriatın tespit ettiği emir ve komuta çerçevesi içerisinde yaparlar. Yerine getiriyorlar. Namazda asıl olan tek başına namazın kılınması değildir. İmamın komutasında cemaatle kılınmasıdır. Oruçta asıl olan herkesin ayrı ayrı hilali gözetlemesi herkesin Efendim'e söyleyen bir şekilde orucunu açması, başlaması değildir. Emirül ül müminin veya vali veya hakim bir otorite yani. Oruca başlayacak, başlanmasını karara bağlayacak ve başlanacak. Bu böyle olur. Zekat, aslında herkes zekatı, sadakaları hatta, nafile sadakaları bile istediği gibi gelişi güzel vermez. Sadakalar bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında Resulullah'a getirilir ve öyle dağıtılırdı. Zekatlar zaten böyleydi. Ya Resulullah benim şu kadar sadakam var, bunu sana getirdim ver diyor. Çünkü ifade edindeyse toplumu ihtiyaç sahibi olanıyla olmayanıyla bilen oydu. Bunlar önemli şeyler. Yani disiplinsiz, kuralsız, gelişi güzel hareketle yapılan bir şey yok. Hicret de böyleydi. Onu söylemek istiyorum. Hicret de öyle her kafasına eserin estiği zaman hicret etmek istediği bir şey değildi, bir hadise değildi. Peygamber toplu izin verdi. Haydi kalkın Habeşistan'a gidin dedi. İzin verdikten sonra gidildi ama. Medine'ye hicret edileceği zaman hicret edebilirsiniz dedi. Ama izin istedikleri zaman ne Hazreti Ebu e hicret için izin verdi. Ne de Hazreti Ali'ye. Bu da şunu gösteriyor. Hicrette dahi ve bütün amellerimizde kim yetkiliyse o yetkilinin emri, izni, işareti özel izin olur, umumi izin olur. Özel emir olur, umumi emir olur. Fark etmez. Ama mutlaka ben o emirlerden birisinin, o izinlerden birisinin içerisinde olacağım ve ona göre hareket edeceğim. İslam başı bozuk bir nizam değildir. Başı bozuk yaşanacak bir nizam, bir din, bir akide değildir. İslam'da küçükten büyüğe kadar her şey zapturapt altındadır. Bitti. Sadakanızı, fıtır sadakanızı ne yapıp edip kurban bayramından, Ramazan bayramı namazından önce vereceksiniz. Sonra verirseniz sadaka olur, fıtır sadakası Fıtır sadakası olmaz. Kurban bayramında kurbanınızı imamın bayram namazını kıldırmasından sonra keseceksiniz. Namazdan önce keserseniz et olur. Et için kesilmiş olur. Gelişi güzel bir şey yok bu dinde. Dolayısıyla hicret de gelişi güzel değildir. Gayesi vardır, maksadı vardır, esasları vardır, hukuku vardır. Hukuku vardır. Bunlara riayet edildiği zaman o Allah'a ibadet olur. Ben kendime göre hicret ediyorum dediğin zaman olmaz. Kendime göre cihad ilan ediyorum olmaz. Olmaz. Bu dinde başıboş yapılan tek bir hüküm dahi yoktur. Başıboş. Bu benim babamı öldürdü ben de onu keseceğim. Olmaz. Kesemez. Babanı öldürmüş olsa dahi, kesemezsin kardeşim. İslam'ın mahkemesi var, yönetimi var. Dava oraya gidecek ve onların hükmüyle uygulanacak her şey. Öyle olmaz. Delille ispatlanacak vesaire vesaire bir gün hukuki süreci var. Bunlar olmadan. Sen, herkes olmaz. Buna ne deniyor hukukta? i̇hkak hak. i̇hkak hak yoktur. i̇hkak hak, yetkili organlar vasıtasıyla tahakkuk ettirirse, hakkın yerini bulması olur o zaman. Buna dikkat edilir. Ondan sonra, ki ayet, 57. ayet-i kerimede, Cenab-ı Allah bize Nihai olarak varacağımız yeri gösteriyor. Ne olacağız? Ve hicretiniz de dahil olmak üzere. Kulluğunuzu bu esasa göre yapın. Unutmayın bu hakikati diyor. Hayat ne kadar büyük bir gerçekse. Dünyaya her birimizin belli bir vakitte gelmesi ne kadar büyük bir gerçekse, vadesi gelenin bu dünyadan göç etmesi, bu dünyaya elveda demesi, öbür dünyaya adım atması da o kadar büyük bir gerçektir. Onun için Cenab-ı Allah hiç kimseyi istisna etmemek üzere, Kullu nefsin zaiqatul ikatul buyur. buyuruyor. Her bir nefis ölümü tadacaktır. Kurtuluş yok bundan. Kurtuluş yok bundan. Cenab-ı Mevla iman üzere ve olabildiği kadar kolay ve rahat bir ölüm nasip etsin. Her bir nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Eğer öldükten sonra ne olacağız? Çürüyüp toprak mı olacağız? Çürüyüp toprak olacaksak, bu hayatta istediğimiz gibi yaşamalıyız. Belli bir şeriata bağlı olmanın gereği yok. Ama öyle olmayacağız. ثُمَّ اِلَيْنَا تُوْجَعُونَ Sonra, bize döndürüleceksiniz. Yani isteseniz de, istemeseniz de, tarciun <gülüyor> demiyor, siz de geleceksiniz demiyor. Döndürüleceksiniz. Bitti. Sen isteğinle gitmiyorsun. İstesen de gideceksin, istemesen de gideceksin. Ben seni döndüreceğim diyor. Bu kurtuluşu yok. Cenab-ı Allah da onun huzuruna yüz akıyla çıkmayı nasip etsin inşallah. Ona dönüşümüz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir duasıdır. Allahum mecal asgade ayiame yoma annalqaq diyor. Ya Rabbi en mutlu günümüz ...senin huzuruna çıkacağımız gün olsun. Namik. Her nefis ölümü tadacak. Sonra... ...Allah'a döndürüleceğiz. Celle Celaluhu. Bu genel bir hüküm. Müminler için de geçerli. Kafirler için de geçerli. Bu akıbet... ...herkeste ortak. Peki... vatanlarını, yurtlarını baskı neticesinde, zulüm neticesinde terk edip gitmek zorunda olan, imanlarından dolayı türlü sıkıntılar ve zulümler gören, yurtlarından çıkartılan, çolukları çocukları hususunda türlü musibetlere uğrayan, müminler ile onlara bu zulümleri reva gören zalimlerin, Madem ölümü tattılar, müminler de tattı. Allah'a döndürüldüler, müminlerle beraber onlar gibi döndürüldü. Sonra ne olacak? Cenab-ı Allah bir başka yerde kısaca şöyle buyuruyor. O kafirler hayatları ve ölümleri birbirine eşit olacak şekilde onları müminlerle bir tutacağımızı mı zannediyorlar? Hayatları ve ölümleri aynı eşit olacak şekilde onları bu şekilde eşitleyeceğimizi mi zannediyorlar? İşte öyle olmadığını bu ayet-i kerimede görüyoruz ve devamında. Vellezina amanu salihat İman edip salih amelleri işli ameller işleyenlere gelince lanubawu enhum min el cenneti gurefa yemin olsun onları cennetlerde cennette pek yüksek köşklere yerleştireceğiz yüksek köşkler peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün sahabeyi kirama diyor ki cennetlikler bu yüksek köşklerdeki insanları, sizden herhangi birinizin, ufukun ta uzak bir yerindeki, bir yıldızı, gördükleri gibi görmeye çalışacaklar. O kadar yüksek olacaklar. Ashab-ı kiram, soruyor, Ya Resulallah, bunlar, nebiler midir? Yani, Öyle ya cennetliklerin herkesin şöyle yukarıda bakacak. Uzakta görecek. Çok yüksekte olacaklar. Bunlar enbiya mıdır? Diyorlar. Nebiler mi böyle olacak? Hayır diyor. Nefsim elinde olana yemin olsun ki bunlar Allah'a iman eden ve Rasulleri tasdik eden kimseler olacaklardır. Yani imanlarının gerektirdiği sebatı gösteren, imanları üzerinde sebat eden, Resulleri tasdik etmek noktasında, onların izinden ayrılmamak suretiyle, imanlarını ifade yerinde ise perçinleyen ve ispatlayan, kimseler olacaklardır. Bir gün, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam soruyor ashab Kiram'a, Sizce imanları en kıymetli en yüksek mertebede olanlar kimlerdir? Ashab-ı düşünüyor Ya Resulallah, meleklerdir diyor. Melekler niye iman etmesinler ki? Cenab-ı Allah'ın azametini hakimiyetini mülkünü ceberutunu Yakından görüp tanık oluyorlar. Bu işin farkındadırlar. Niye iman etmesinler ki? Onların iman etmemeleri mümkün değil diyor. Allah Allah. Peki o zaman rasullerdir diyorlar. Rasuller niye iman etmesin ki? Allah'ın vahyini alıyor. Allah'ın vahyini alıyorlar. Vahya mazhar olacak da iman etmeyecek. Böyle bir şey olmaz ki. Onlar zaten iman etmeleri gerekiyor. O zaman kimlerdir ya Resulallah diyor. Onlar sizden sonra gelecek. Ve kendilerine iki kapak arasındaki Kur'an-ı Kerim için. İşte bu Rabbinizden size kita getirilen kitaptır denilecek. Ve onlar buna tereddütsüz iman edecekler. İmanları Allah'ın nezdinde en faziletli olan onlardır. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. İmanların en üstü. Bu tabi meleklerin imanı kadar kavi müminlerin e, nebilerin imanları kadar kavi manasına belki gelmez. Fakat öbürleri zaten iman etmek durumundadırlar diyor. Fakat bunlara sadece bir şey söyleniyor. Bakın bu iki kapak arasındaki kitap Rabbiniz tarafından getirilmiş bir kitaptır. Denilecek ve onlar da buna iman edecekler. Diyor. İmanları en kıymetli olanlar bunlar olacaktır diyor. Onun için Cenab-ı Allah bizleri onlardan kılsın inşallah. Mümin olarak kendimizi öyle ufak tefek görmeyelim. Allah'ın lütfu tabi. Allah'ın bize hani bazen insanlar birilerini görürsün. Ah ne olaydı bir Resulullah'ı görebilseydim. Resulullah zamanında yaşasaydım. Allah'ın sana velev ki Resulullah'ı görmeme faziletini görme faziletini vermemiş olsun. Allah sana ...bu vaziyette iman etmeyi lütfetmiş. Allah'ın senin üzerindeki lütufları az değil ki... ...başka bir lütfu temenni edesin. Az değil ki. Bu biraz da insanın içinde bulunduğu nimetin... ...farkına varmamasıdır. Nimetin farkına varmadığınız zaman şükretmek hatırınıza gelmez. Nimetin farkına varacaksın ki kalbin yüce Allah'a minnetle dolsun. Namazı kılabilmek bir nimettir. Sabah namazına uyanabilmek bir nimettir. Bu namazı Rabbimizin razı olacağı şekilde eda etme gayreti içerisinde olmak bir nimettir. Sağlık ve afiyet içerisinde sabah uyanmak, Allahü Teala'nın razı olacağı bir hayat sürme, bir gün geçirme kararını vermek ve bu kararda sebat göstermek bir nimettir. Daha ne sayalım ki? Bu nimetleri hatırlayalım ki kalbimiz Allah'a minnetle dolsun. O Allah'a minnetle dolan o kalp Allah'ın razı olacağı amellere yönlendirsin nimetin onun için farkına varmamız lazım. Sıradan bir nimete mazhar değiliz biz. Her zaman hatırlattığım gibi çok hoşuma gittiği için söylüyorum Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmak kadar büyük bir devlet var mı? Öyle diyor Süleyman Çelebi, doğru söylüyor. Ümmetin olduğumuz devlet yeter diyor. Şu Milyarların dalalet içerisinde olduğu bir dünyada ümmet Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olmak devletine mazhar oluyoruz, mazhar bulunuyoruz. Elhamdülillah. Bu nimetlerin farkına varalım ki Allahü Teala'ya kulluğumuz daha da pekişsin, daha ileriye gitsin onun sırat-ı müstakibi üzerinde daha ısrarcı olalım. Ve bu büyük nimeti başkalarına ulaştırmak azim ve gayretimiz daha da çoğaltır. Bencillik ve cimrilik etmeyin. Bencillik ve cibrilik insanın sahip olduğu kıymeti, Başkasıyla paylaşmak istememesidir. Maddi değerler paylaşılırsa bölünür, azalır. Fakat iman ve kardeşlik nimeti, salih ameller işleme nimeti başkalarına ulaştırılmakla azalmaz, artar. Dolayısıyla bunun kıskanılacak veya cimrilik gösterilecek bir tarafı da yok. Dinimizi, inancımızı, salih amellerimizi genelleştirmek, arttırmak, çoğaltmak üzere bu hayatta var olmalıyız. Hicretin esasen bu bir hedefi de budur. Ve cennette bahsedilen ayet-i kerimede bahsedilen onların o yüksek köşklere çıkarılması da cennet bu dünyada yaptığımız amellerle belirlenir. Herkesin cennetteki makamının belirleyicisi nedir? Dünyadaki amelleridir. İman ve salih amelleridir. İman ve salih amel ne kadarsa cennetteki makam ve mevki de ona göre olacaktır. Onun için bu konuda sakın kendimizi aldatmayalım. Aldanışa düşmeyelim. Ama kıyamet gününde öyle bir gün olacak ki kıyamet günü herkes mümini de kafiri de herkes aldanmış olduğunu görecek. Teğabun suresinde buna değiniliyor. Velike yevmü teğabun O aldanış günüdür o gün. Niçin? Niçin? Kafirler, fasıklar, günahkarlar, bakacaklar ki müminler, salihler, büyük mükafatlar görüyor. Kendileri onlardan mahrum olduklarını görecekler. Eyvah bugün aldandık diyecekler. Aldandığımızın resmidir diyorlar. Buna karşılık müminler de, ya biz az amelle bu kadar büyük bir mükafat gördük. ''Gerçekten aldandık, keşke daha fazla yapsaydık, daha güzelliklerle karşılaşsaydık.'' diyecekler. İstediğiniz kadar çok salih amel işlemiş olun, yine, ''Niye bu kadar salih amel işledik?'' diye pişman olacaksınız. Çünkü, Rabbim nasip buyursun inşallah, göreceğiniz mükafatlar, o mükafatları göreceğiniz vakit, ''Niye daha çok amel etmedim?'' diyeceksiniz. Mümini de kafiri de aldanacak, Budur. Hadis-i şerif böyle söylüyor. Mümin de kafir de aldanışta olduğunu görecek. Sebebi de bu olacak. Ha. Gözünüzü o yüksek köşklere dikiniz. Hadis-i şerifte öyle cennetliklerin ufuktaki yıldızı birbirlerine gösterdikleri gibi gösterecekleri köşklerde bulunmaya, oralara Konumaya gayret ediniz. Ona göre kendinizi hazırlayınız. Cenab-ı Allah niye bize bunları gösteriyor? Bu hede bunlar hedeftir. Hedeftir. Müminin de en büyük hedefi Allah'ın rızasına nail olmaktır. Allah'ın mükafatları da bizden ne kadar razı olduğunun göstergesidir. Çok rıza çok mükafat demektir. Çok mükafat çok rızanın bir neticesidir ifade yerindeyse. Bunlar diyor Allah'a iman edip Rasulleri tasdik edenlerdir. Bu yüksek köşklerde yerleşecek olanlar. Burada insanın akidesi doğrultusunda yaşamasının ne kadar önemli olduğu gösteriliyor. Arz darsa hicret edeceksin diyor. İşaret ediyor ayet-i kerime. Fakat senin o hicretinin uzandığı bir sonsuzluk ufku var. O da ceddette görülecek mükafattır. Müminin vizyonu ...dünya ile sınırlı değildir. O, ahireti ve Rabbin rızasını arayan büyük, büyük bir vizyona sahiptir. Bu vizyon yalnız müminde olur. Onun için Cenab-ı Peygamber bakın bize ne diyor? Allah'tan diyor cenneti istediğiniz zaman, firdevs cennetini isteyin diyor. Çünkü firdez cenneti cennetlerin en yükseğidir. Ya şöyle cennette kıyıda köşede bir yer olsa da olur. Niye? Sen kimden istiyorsun? İmkanları dar. Vermek istemeyen cibri birisinden istemiyorsun ki haşa. Her şeye kadir. Serveti, varlığı, hiçbir şeye muhtaç olmayan, ne kadar verirse mülkünden hiçbir şey eksilmeyen bir Rabten istiyorsun. Ha ya Rabbi ben bunlara layık olmayabilirim. Fakat iman gibi bütün değerlerin üstündeki bir değere sahip. Bundan da emin olacaksınız. Cenab-ı Allah'ın dilediği zaman size dilediği kadarını verebileceğine inanacaksınız. ...kim dua ederse diyor, duası kabul olunacağı inancıyla dua etsin. Duasının kabul olunacağı inancıyla dua etsin. Diyor. Ya Rabbi bana firdevs ver bir manası da... ...firdevse beni layık kılacak eğer amellerim yoksa... ...o amelleri işlemeyi nasip et. Eğer eksikse çoğaltmayı nasip et demektir. Bu duanın bir manası da budur. Yoksa Cenab-ı Allah, iyi tamam kafana göre takıl ben seni zaten Firdevs. O manada değil ki bu. Bu duanın manası, muhtevası içerisinde bu da var. Bunun farkında olalım. Ona göre belki imtihan olacak. Bu duada ne kadar samimisin. Bu istekte ne kadar samimisin. Çünkü dünya hayatı bir şeyleri ispat etmemiz gereken hayattır. Onun için surenin başında bizi hazırladı. İmtihan edileceksiniz diyor. İmtihan benim sünnetimdir diyor Cenab-ı Allah. Bu budur. İman ettik dey vermekle bırakılmayacaksınız. Öyle söyledi ayet-i kerime değil mi başta? Sure bu. Ve o imtihanın şimdi akıbetine gelindi. İmtihanda sebat gösterdin. allah Teala da iman edip salih amel işleyen, bu şekilde imtihanda sebat gösterenlere, cennetliklerin şöyle yüksekten bakacakları, yükseğe doğru bakıp görecekleri, uzaklarda görecekleri, yüksek köşklerde yerleşecekler diyor. Başka, Grafan öyle yüksek köşkler ki, tajri min tahti altından ırmaklar akar. Müfessirler bunu tabi konuyla alakalı rivayetlerden hareketle, bir cennet ırmaklarının yatakları yoktur. Cennetlik kişi, altından akan ırmağa emredecek onu istediği gibi akıtacak. Bugün ben burada iyi pişeceğim. Eğer bak şuradan gel bitti. Öbür taraftan yine gelecek diyor. Ağaçlarının altından akar, köşklerinin altından akar. Bu şekilde tefsir edilmiştir. Cennet bu. Altından ırmaklar akması da bu. Bir de Halidine <gülüyor> fiha. Orada da ebedi kalacaklar. Eğer, ya bir gün gelip buradan gideceğiz diye düşünürseniz, orası cennet değildir. Cennet olmaz. Niçin? Çünkü cennette endişe olmaz. Cennette endişe olmaz. Eğer ebedi bırakılacağımız müjdesi olmasaydı, cennetin nimetlerinin tadı olmazdı. Bu sefer ya bunlardan ayrılacağız, nasıl ayrılacağız diye, cennet nimetleri gölgelenecekti. Cehennemdekiler de, bir gün gelip buradan çıkacağız diye, bilseler veya ümit etseler, azabın acısını yeterince hissetmezler veya, acı ve ızdırap hafifler. Onun için, cennetin de, cehennemin de, cennette nimetin kemali için, cehennemde de azabın hak edildiği gibi en ileri derecede olması için ebedilik ve ebedilik bilgisi kesin kanaati hem cennetliklerde olacaktır hem cehennemliklerde olacaktır. İkisi de oraya girdiler mi? Kafirler cehenneme, müminler cennete girdiler mi? Biz burada ebediyer artık. Tamam bitti. Burada kalacağız. Diyor ki hadis-i şerif cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdikten sonra ölüm cennetliklerin de cehennemliklerin de görebilecekleri bir yere bir koç suretinde getirilecek. Bir koç suretinde getirilecek. Ey cennetlikler bunu tanıyor musunuz diye sorulacak. Evet tanıyoruz o ölümdür. Ey cehennemlikler bunu tanıyor musunuz? Evet tanıyoruz. O ölümdür diyecekler. Ve hepsinin gözleri önünde, cennetliklerle cehennemliklerin gözleri önünde ölüm kesilecek diyor. O koç kesilecek. Ondan sonra ey cennetlikler artık buradasınız ölüm yoktur. Ebedisiniz. Ey cehennemlikler buradasınız yerinizde kalacaksınız. Sizin için buradan çıkış kurtuluş yoktur denilecek. Böylelikle cennetliklerin sevincine sevinç katılacak. Cehennemliklerin de keder ve üzüntülerine keder katılacaktır. Onun için cennetin nimetlerinin cennetlikler tarafından ebedi kala ebedi olacağının bilinmesi, kendilerinin de orada ebedi kalacaklarını bilmeleri cennet nimetlerinin kemalinin bir gereğidir. Ve İşin can alıcı noktası. Ni'me ecrül amilin. Amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Yani iman ile yetinip amelsiz kalmak, cennet nimetli, cennetten mahrum etmese bile, cennet nimetlerinin zayıflamasına sebep olur. Azlığına sebep olur cennete geç girmeye sebep olabilir ve buna benzer. Dolayısıyla o az önce bahsettiğimiz takabun aldanış şun çok büyük ve ileri çapta olmaması için imanımız istikametinde, imanımız doğrultusundaki salih amellerimizi bu din için göstereceğimiz çaba ve gayretlerimizi çoğaltmanın yollarını aramalıyız kısacası şunu bilelim bu din için harcanmamış her bir nefes boşa gider bir kayıptır bir ziyandır gittikten sonra da telafi edilmesine imkan yoktur bu din bu din için nefeslerimizi kıymetlendirelim Nefeslerimizin kıymeti dediğim gibi, bu din için yaşamakla, bu din için o nefesleri harcayıp tüketmekle, salih amellerle bu, din, bu nefesleri ebedileştirmekle mümkündür. Hayat budur. Mümin için hayatın anlamı bu kadar değerli, bu kadar güzel, bu kadar kıymetlidir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? Hayır'ukum men tala umuruhu ve hasuna amelu ve şerrukum men tala umuruhu ve Sizin en hayırlınız ömrü uzayıp ameli güzelleşip durandır. Ömrü uzadıkça daha güzel amel işler. Aman yarım. En hayırlınız bu. Onun için hayatı imanımıza uygun daha çok yaşamak için seveceğiz. Hayat sevilir. Sakın ha kimse hayattan bıktım bu hayattan falan filan diyecek yerde bu hayatımı güzelleştireyim desin. Daha çok güzelleştirmek için çaba harcasın. Bu hayat bana yük oldu bir an önce bu yükten kurtulayım. Hayat aslında senin ifade yerindeyse ahirette yükündür. Ya hayırlı bir yük ve nimet yüküdür taşıyacaksın. Uçarcasına onunla sırat üzerinden geçeceksin. Önün nurlanacak, aydınlatacak, sağın her tarafın nur olacak. Öyle gireceksin, geçeceksin. Veyahut da gerçekten altından kalkılamayacak ağır yüklerle karşı karşıya kalmayacak. Onun için hayatı ifade ise cennetteki mevkimizi, makamımızı Yükseltecek bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Hayat bir nimettir bu manada. Bir lütuftur. Hayat kime yük olur? Müslümanca yaşamayanlar için gerçekten yüktür. Hem de ağır bir yüktür. Çünkü en şerliniz ömrü uzayıp da ameli kötü olandır diyor. Ne ozubillah. Hem uzun ömür hem kötü amel. Müminin sıkıntısı da kendisi için bir ecir vesilesidir. Efendim işte halkı öldü, ya çok hizmetleri oldu fizik alanında falan filan. Acaba bu adam cennete girmez mi? Hazreti Ayşe radıyallahu anh bir gün soruyor Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah cahiliye döneminde filan kişi vardı. O fakirlere yardımcı olur, yoksullara katkıda bulunur, muhtaçların ihtiyaçlarını giderir. Şunu yapar, bunu yapardı. Bu adamın durumu ne olacak diyor. Ya işi doğrudur diyor. Senin dediğin gibiydi bu adam. Fakat bir gün olsun Rabbim kıyamet gününde günahlarımı bana bağışla dememiştir diyor. İman ile birlikte ...değerlendirilebilecek en ufak ameliniz bile değerlendirilir. Kötülükleriniz de affedilebilir. İman öyle büyük bir şeydir. İman böyle. Fakat iman yoksa, ...Rabbim din gününde benim günahımı bağışla dedirten bir iman yoksa... Yaptığı, yapılanların hiçbir kıymeti olmayacaktır. Ha Rabbim kıyamet gününde günahımı bağışla demişse mesele yok. Mesele yok. Fakat dediğine dair biz bir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla öyle bu işin modası geçti. Müslümanlar bu gibi işlerle artık kafa yormasınlar. Bunlar açık, dinin açık hakikatleri. İman olmayınca amel salih zaten olamaz. İyi bir amel olabilir, iyi amel olabilir, fakat salih amel olmaz. Salih amel, Allah tarafından kabul edilip, mükafatı verilecek olan amele salih amel denilir. Allah tarafından da Cenab-ı Allah kanunun böyle koymuş. Benim bir amelin salih olabilmesi için, bana iman ile birlikte yapılması lazım. İman şartı yerine gelmediği sürece, amel ne olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, hiçbir kıymeti yoktur. Mesele budur. Onun için, amel edenlerin ecrine büyüktür diye buyuruyor. Ne kadar güzeldir. Ayet böyle bitiyor. Peki, onların özelliklerine, amel etmişler ama nasıl amel ediyorlardı? Ya kısacık ayet kerime ama ne kadar müthiş. Ellezine sabru ve ala rabbihim yetekkelun. İmanlarının gereği olan hayatı yaşamak noktasında karşı karşıya kaldıkları zorluklar ne olursa olsun o zorluklara Rableri için tahammül edenlerdir, sabredenler. Onun için diyor, onlar öyle kimselerdir ki, sabrederler, sabrettilerdi, dünyada yaşadıkları sürece, ve Rablerine tevekkül etmişlerdi. Tevekkül ediyorlardı. Sabrın, dar manası değildir kastedilen Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla. Yani, bir musibet gelecek eşit, tahammül edeceksin. Elbette bu önemli bir hadisedir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in bilhassa öne çıkardığı diyeyim sabır, insanın imanın gereği olan ameller üzerinde her türlü zorluğa rağmen sebat göstermesi en ufak bir zorlukla karşılaştığı zaman yan çizmemesi demektir. Aksine neye mal olursa olsun, imanım bana böyle bir amelde bulunmayı emrediyor, telkin ediyor, ben de bunun gereğini yerine getireceğim diyecektir. Bu durumda sabır, maalesef İslam'ı iyi bilmeyen, kimselerin anladıkları gibi bir meskene değil, aksine sabır, yiğitliğin zirvesidir. Mertliğin akidesi uğrunda, Akidesi için yaşamak uğrunda gerekirse her şeyi feda edebilmek kahramanlığıdır. Sabır büyük bir hadisedir. Onun için Cenab-ı Allah inşallah göreceği Zumer suresinde böyle diyor. İnnemâ yuveffes sâbirûne ecrahûm biğayri hisab. Sabredenlere mükafatları hesapsızca verilir. Hesap yok. 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 yok orada. Yok. Hesapsız. Hesapsız. Bu ötesi düşünülemez ki. Hesapsız ne kadar? Ucunu, bucağını, bitiş noktasını tasavvur edemeyiz. Tasavvur edemeyiz. Çünkü hesap bir sınırdır. Burada sayı, hesap, kitap, sınır İflas ediyor, bitiyor daha doğrusu. Yok, hesapsız bir şey. Sabretmek öyle bir şey. O kadar büyük bir ibadet ki, o kadar büyük bir ibadet ki, insanın inandığı ve yerine getirmesi gerektiğine kani olduğu, farz bellediği veya haram bellediği işleri yapıp yapmamakta sebat göstermesi imanının ne kadar güçlü olduğunu göstergesidir. E Cenab-ı Allah da böyle bir duruşa değil mi? böyle bir metanete sınırsız ecir verecektir. Onun için ellezîne sabarû sabrederler ve alâ rabbihim yetevekkelûn tevekkül de imanın bir diğer göstergesidir. Sen yapacağını yaptıktan sonra Ya Rabbi ben inanıyorum ki Vazifemi yapmaya çalıştığımı biliyorsun ve dolayısıyla sen her durumda benim için en güzel, en hayırlı, en verimli olanı yaratacağından da eminim diyeceksin, rahat edeceksin. Tevekkül kadar, kadere imanın bir parçasıdır zaten, kadere iman kadar insanı rahatlatan, müminin kalbine huzur bahşeden, bir başka hal yoktur. Çok büyük, muazzam bir haldir. Mevlana neylerse güzel eyler deyip bitiriyorsun işi. Rahatsın. Acaba ne olacak? Acaba şöyle olacak? Acaba böyle olacak? Yok öyle bir şey. Bir gün havaalanında uçak bekliyoruz. Bir üniversiteli genç geldi. Bakmış Arkadaşımızla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, şakalaşıyoruz. Geldi. Abi dedi ya, amca dedi ya, hatırlamıyorum abimi dedi, amca dedi ya o bilimde. Çok rahatsınız maşallah dedi. E, tabii ne var dedim. Ya dedi, ben dedi şimdi uçağa bineceğim ama ya düşerse? Dedim niye ya düşerse diye düşünüyorsun ki. Sen dedim gördüğüm kadarıyla tahsil yapan bir insansın. Günde ortalama ben bilmiyorum ama dedim tahmin ediyorum belki günde bir milyon uçak seferi var veya o civardadır belki. Yüz binlerce uçak seferi var. Kaç günde bir uçak düştüğüne dair haber alıyoruz. Bizim uçağımızın buna göre düşme ihtimali nedir? Yehudi dedi öyle olmuyor dedi işte falan filan. Ne ettiysek adamı teselli edemedik. Şey edemedik. Şimdi bu insanın, bu psikolojik halinin tedavi edilmesi Allah-u Alem, Allah'ın kaderine sağlam ve metin bir imandan daha büyük bir çare olamaz. Kendisini o imana ifade yerinde seşatlandıracak kardeşim. Ya uçak düşerse diye bir ihtimali hesaba katmayacak. Çünkü böyle bir ihtimal herkes için varit. Herkes böyle düşünse bu kadar uçak uçak şirketleri iflas eder. Hayat durur günümüzde. Buna gerek yok. Tevekkül yani en basit bir örnek olsun diye verdim. Tevekkül sizi yapabileceğiniz yaptıktan sonra gelecek endişesinden kurtarır. Gelecek endişesi anınızı zehirler. Bir zehirdir. Tevekkül ediyorsun, rahat ediyorsun. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Kim? ve düşecekse varsa düşeceği düşer kardeş Düşer. Varsa düşeceği düşer. İnanın ölüm yazılmamışsa yine olmaz. Gelmez. 70'li yıllardaydı galiba Diyarbakır havaalanına bir uçak inecekti. Belki hatırlayanlar olur. Bir bebek uçak ortadan bölünmüş. Galiba ya hepsi veya çok büyük çoğunlukla yolcular bilmem neler mürettebat ölmüş. Bir bebek bebekte uçmuş. Orada bir sabanlığın üzerine pat diye oturmuş. Bebek Orada yaşıyor, hayatta hiçbir şey olmamış. Bu, budur. Allahü Teala'nın takdir ettiği neyse, o olur. O bebek ne kendisini koruyabilir, ne, efendim söyleyeyim, emniyet kemerine bağlanabilir, ne şu olabilir, ne bu olabilir. Hiçbir, yani hiçbir takati, gücü, kuvveti yok. Hiçbir kuvvet Hem de böyle, Uçağı allah Teala öyle bir ayarlıyor ki bilmem ne, o bebeğin fırlaması, uçması toprak üzerine de düşmüyor. Subhanallah. Gidiyor, samanlık üzerine düşüyor, saman üzerine düşüyor. Yumuşacık, beşiğinden kar yolasından daha rahat. Subhanallah. Bu budur. Yani onun için sabır ve sabrın neticesinde tevekkül. Ya Rabbi artık bundan sonrası her şey senin elinde biz neysek ne yapabiliyorsak o da tevekkülün bir semeresi de ne olacak iman bunu söylüyor <gülüyor> hemen rızık meselesiyle bağlanıyor çünkü insanların en çok endişe ettiği mesele rızıktır hicret edeceğiniz zaman da Dersimizin başı hicretti değil mi? Hicret edeceğiniz zaman da en çok rızıktan endişelenirlerdi. Şimdi de olsa yine. Ya ben gideceğim, bilmediğim bir yere gideceğim. Kimseyi tanımıyorum. Belki dil de bilmiyorum, şunu da bilmiyorum, bunu da bilmiyorum. Ama dinim, bildiğim bir şey var, dinim için gidiyorum. Rızkım ne olacak? Nasıl yaşayabileceğim, nasıl geçinebileceğim? Vallahi öyle olduğu zaman hiç rızık sizin, sizin rızık peşinde koşmanıza gerek yok. İnanın rızık gelip sizi bulur. Ben bunun çok örneğini gördüm. Hepimiz çok bu hacirler gördük, hele bu vesileyle. Buyurun. Bütün her, yani bu bölgede, bu çer, çevrede bilhassa Fatih'te, buralarda çoğunlukla bulunduğumuz için her geçtiğim bir yerde bakıyorum ki yeni bir müessese açılmış, yeni bir yer açılmış. Bir bakıyorum ki işte hicret etmiş Arap kardeşlerimizin açtığı bir yer. Şu anda sırf benim gördüğüm hem de adam akıllı. Fatih'te Arapların hiç Fatih'te bu kadar yayın evi, kitap evi olmamıştı. Ciddi ciddi kütüphaneler bile hem de. Bir tane Yavuz Selim'de bir kitap evleri var. İnanın. Yani koca İstanbul'da bu kadar zengin, az kitap evi vardır. İki katlı, büyük bir alan, kitaplar çok, şeyler çok vesaire. Bugün geçiyordum galiba Halıcılar Caddesi'ndeydi. Baktım bir yerde, Aa, Arap kardeşlerimiz bir kitap evi açmışlar. Başka şeyler de var. Yiyecekler, içecekler, bilmem neler. E bunların çoğu belki beş parasız gelmiş olanlar, iş edinenleri de biliyorum ben. Siz de biliyorsunuz mutlaka çevrenizde kimseler. E Bunların belki önemli bir bölümü Allah için de hicret etmemiş de olabilirler. Bilemiyoruz tabi. Fakat buna rağmen Allahü Teala kimseyi rızıksız bırakmamış. Onun için cenab Allah hicret, dolayısıyla çünkü en ciddi hicretten alıkoyan en ciddi engel Rızık endişesidir. İşte burada da Cenab-ı Allah bunu da ortadan kaldırıyor. Vekaiyem min daabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yerzukuha ve iyyakum. Canlı hayvan var ki kendi rızkını kendisi taşımıyor. Sırtında taşıyıp götürmüyor. Ama onu Allah rızıklandırıyor. Sizi de o rızıklandırıyor. Merak etmeyin diyor. Hicret ederseniz rızıksız kalmazsınız. Ben sizin gibi güçlü, kuvvetli, akıllı, tedbirli olanları değil, akılsız, değil mi? Hayvanat. Onları bile rızıklandırıyorum. Bir <gülüyor> de Peygamber Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Eğer siz de gerçekten Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz, etseniz kuşları rızıklandırdığı gibi sizi rızıklandırır. Kuşlar yuvalarından efendim kursakları boş giderler kursakları dopdolu dönerler diyor. Budur. Onun için diyor Cenab-ı Allah, Allahu yerzukuha ve iyyakum. Allah onları da rızıklandırır, sizleri de rızıklandırır. Yani öne önceliği Allah'a ibadet, Allah'a kulluk etmeye verin, ondan sonrası gelecektir. Endişelenmeyin. Ve huves alim. O sizin her duanızı, her söylediğinizi işitendir. Ne için, ne maksatla, nereye gidip nasıl geldiğinizi de çok iyi bilendir. Cenab-ı Allah Bizden güzel şeyler, doğru şeyler, isabetli şeyler, hayırlı şeyler... İşitmeyi bizlere yani bizden işitmesi için bunu sağlaması için bize bunları nasip etsin. Bizim en iyi hallerimizi bilecek şekilde bizi hep iyi hallerle hallendirsin. İnşallah önümüzdeki hafta devam ederiz 61. ayet-i kerimeden.